şey bu der hep e, bir suyu açar ondan biraz ilerle sonra onu bırakır başka bir ama öyle bir taktik konanın ki bak başka bir bıraktığı yerde bir mevzu Daha sonraki bir kapıdan sonra gidiyor. Evet, İçlerinde ise bütün daire okunuştuk dedi. Öyle bir şey olsun. Bu ara sokan yerler şu, şu anlamada yardımcı ol. Bunun yerleri anlamada yardımcı oluyoruz. Kimin için? eksik kaldı. 3 Evet bir Peki ısıtılan şiira'ya dayak Müzik Mevzumuz, bir, bir şehit oğulları öldü. Çocukları öldürmüş. Kadın adamın gözlerinden bir damla göz yaşıyordu dememiş. Yani oğlanı, çocuğu dememiş. Hiç adam aklına alanı dememiş. Hem halı kızıyor bunlar yani sen gibi. Zalim adam sunduğu çocukların öldü, hiç <gülüyor> bir yavrum dedi. Onun devamı var. Yalnız bu başlıkları bakıp da yani mühim değil falan diye bakmamızdır çünkü hatta ne bu başka atlı çok büyük mesajlar veriyor sana. Bundan eve ha, oğulların ölümü nedeni bir şeyin bir şeyin ağlayıp sırdanma Bundan eve hakikat kılavuzu olan bir şeyh vardı ki arz üzerinde semavi vitşeraydi. Hakikat kılavuzu yani. Bir hakikati arayıp olan bir insan, insanın doğruluğu gösteren bir insan ve aynı üzerinde, dünya üzerinde de insanları aydınlatan bir ışık, çelak, çelak, de, mum gibi çelak, çelak, çelak değil, aydınlık veren bir şey. Mum olsun, elektrik neyse olsun. Ümmetlerin içindeki peygamberler gibi, e, peygamberin halkına ümmet demiş. Gibi, halka irşadiyle cennet kapısını açıyordu halkı ilmiyle, bilgisiyle efendim tabi ee, cennet dedi bir şey sadece bir taraftaki cennet veya cehennem değil Dünyadaki bakıcı dedi cennet kapısını açıyor diyor kim kapısını açıyor öyle değil halkı irşadiyle ile halka Öğrettiği şeylerle ilim kapısını açıyor. O, bir, o da bir cennettir. İlim bilgisi o da cennet değil mi demek? Bilmiyorum. Ee, Keşk mağarada kalıp kalamayın. Değişti şimdi her şey. Değişti şimdi. Diyor ki ümmetler içindeki peygamberler gibi halkın işadı cennet kapısını açıyor. O cennet kapısı açmak da güzel şey doğru olabilir. Çünkü batıl itikazlarından kurtulup hakikat hakikati kapılanacak. Hakikati kapılandır. Gide içecek. Gerçeklendir. Resul-i Ekrem, peygamberin buyurmuştur ki ilerleyenmiş bir şey bilgilerini bilgisi çok olan bir şey kavramı arasında peygamber gibidir. Peygamber değil ama peygamber gibi faydalıdır. Bir sabah evindekiler ona dediler ki öbür sağlık adamlar e, ey iyi huylu sen neden böyle taş düreklisin çocukların ölmüş dünya umumunda biz senin oğullarının ölümü ve bizim onlardan ayrılmanın sebebiyle belimi bükülmüş olarak ağlayıp teryat ediyoruz yani, acı yani çocuklar kardeşleridir ona. sen için ağlayıp sızlamıyorsun. İyi büyük zat yoksa kalbinde merhamet yok mu? Sen şeyh olmasın da olmuşsun da kalbinde bir damla merhamet yok. Kalbinde merhamet yoksa senden senden bizim için ne umulabilir? Yani senden bize ne fayda gelir? Başka sen merhametli ol ki bize de hani bir şeyler ver, şefaat et bize. Şefaat şimdi sade peygambere mahsus değildir. Ey rehberimiz olan şeyhimiz, biz bu fani dünyada bizi bırakmayacağınızı umuyoruz. Şimdi bizi bırakmayacağını maksat, yani bizden alakanı kesmenin, bizimle artık meşhur olmamana zannetmiyoruz. Sevgi'nin bizimle meşhur olacaksın, bizim yolumuzu aydınlatacaksın. Marşel Gölü'nde mahşer, yani kıyama koptuğundan sonra meydana gelir, ölü, ölülerin kalkacağı zamanda Allah'ın hükmü tahtı kurulup, hüküm masası kurulup, hüküm sağlantı kurulup, herkese hakikaten her, karar okunduğu zaman hüküm tahtı kurulup tezin edilince, süslenince orası da o meşakkatli günde bizim Şefaatçimiz sensin, Tabii o gün çok kileri bir gün, bütün ne var ne yoksa iyi kötü meydana çıkacak. Hani şimdi sınıftı geçtim kalkıyor, imtihanlarda çocuklar, kaç numara, beş numara, on numaralı falan dedi. O zaman da günahın var mı yok mu, cennet, cennet, mi? cennet cehennetli miyim, cehennetli miyim? Fakat onun derdinde, mahşer gününde Allah'ın hikmet tahtı kurup denilince, ki o meşakkatli günü bizim şabatımız sensin. Söylen bile demiyorum. Onlar onlar şey oldu mu onlar? Şimdi şabat manasını anlatıyor. Bir kimsenin yaptığı bir kabahtin affını isteme iş şabat demektir. Üstük işte ne? Sen çok iyi bir üstük işledin baba. ''Ödürlüğü ödeme de affettim.'' dedi, Ve ''Senin çocuğun görsen de o meraş, seni onaya girdi, o dedi. cenab diyor ki, ''Allah'ın izni olmadınca, O'nun indiğinde kim şefaat edebilir?'' Nugot manasından daha derin bir manada, şefaate Peygamber'e bile ''Allah sen hangi halkı şefaat ediyorsun?'' diyor. Hud Suresi'nde diyor ki peygamber, bakın Allah o, o peygambere tehdit ediyor. Öyle yani, peygambere diyor, sıkıştığı zamanlar var, tehdit seni hakla bir şefak ediyorsun diyor. Hazreti Peygamber Hud Suresi'nde böyle kocakta diyor. Öyle tehdit edildiği için sözler var sonra, onun gönü alıyor ama tehdit de yapıyor. Allah'ın izni olanca onun indiğinde kim şefak edebilir? duymakla beraber Enbiya, Evliya ve Süleyhan'ın şefaat etmelerine, yani e, okulumu yazmış takım iyi niyetli insanların Süleyhan'ın şefaat etmelerine izin verecektir. Yani bu de şefaat da Peygamber'e mahsus idi. Allah onları daha alt seviyedekilere şefaat izini verecek birileri hocalara, yani sizi yetiştiren insanlara, bir yetiştiren insanlara yani o şey yapar belki onlar çok iyi insanlar. Zaten Peygamber burada bir, bir hadisi var, çok mühür. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Güda şu e, e, hadisi rivayet etmiştir. Ümmetimden salih bir kimsenin sülaha dedi, salihler. Ümmetimden salih bir kimsenin şefaat ile defrat'te pek çoknunun temim kabilesinden fazla müslüman cennete girecekti. O ümmeti aziz peygamber ümmetinden efendim salih e, ümmetine salih bir kimse Hazreti Ebû hepsi salih insanlar şöyle bir şey söylüyor. temim kabilesi çok fazla insanı varmış demek ki bir, 5 beş, on bin o Peygamber Efendimiz'in demiz, asla bulunan salih bir kimse, şafaat edeceği insanlar, o temin kabilesindeki insanlardan daha fazla etmiş. Yani şafaat sadece Hazreti Peygamber'e mahsus değil. Daha başkalarına da şafaat ediyor, daha ileride diyor. Şimdi de söyleyeyim, e, mümin müslüman müslüman şer parçisidir. Birbirimizin şer olacağız. birimiz, birbirimiz öğreneceğiz. Şer dersen sen bana şer diyeceksin. O meşakkat eee sicile haden saygın sanadan Ebü Saidir Kubbi şu hadisi rivayet etmiştir. Ümmetimden böyle kimseler vardır ki, la adet eden sözü cennete girmeleri için kabilelere şefaat edeceklerdi. Bir iki kişi değil, yani bir kabileye, bir kabile kaç kişi sertti, onlara da şefaat edeceklermiş. vardı ki bir kabileye şefaat edecekti, o daha açık seviyede ancak bir kabile ama bazen de kabileye şefaat edecek yani gruplara. Öyleye vardı ki akrabalarına ve taalluklarına, ona bağlı olanlara şefaat edecekmiş. Öyle vardı ki bir kişiye şefaat edecek. Onun, onun da şeyi o kadar büyük e, e, e, e, edecekmiş. Kabulleri 3.500-10.000 kişiye selat edecekmiş. İnan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki ümmetimin sülahası salih insanları benim şefaatime mahdu mah muhtaç. Olmazlar. Olmazlar. Hatta onlar başkalarına şefaat edenler. Yine Aleyhisselam ve Selam ki, benim şefaatim, ümmetimden büyük günahlar işlemiş olanlar içindir. Hani bizlere birçok şükür. Çok yapmıyorsundur ya. Büyükler için davulun da iyi haçet peyisini verir. Ki ne yapmaz? Ya bir evet, emri ebide ederse o hadisi ravi Çünkü der. Bir de ravi hadis okuyup söyleyen insan değil. Hazreti Peygamber derken duyduğu bir hadisi tek papaşa söyleyendir. Ravi odur. Kans size bir şey söyleyeyim de gönlünüz hoş olsun. Oraya bir günahsız da gitmeniz lazım. Günahkar gideceğiz biraz ama başka hakkını yemeden gideceğiz. Çünkü Allah Teala kendine şefaat olsun. kendini af, af. Şimdi herkes temiz gitti. Peygamber kime şifa verecek ki? Allah kime kime af edecek ki? Hepimiz o da hadi oturacak biri, insan biraz günahkar gitti, hadi bakalım. Seni affettim sana. Allah der, hadi, kulun sen affettim sen sen sen şey kıvırttım parça kurtardım Allah'tan hadi kulaşıma fazla değilmiş sen <gülüyor> şimdi bugün şey kurumuş terazi kurumuş veriyorlar getici etasına bir, bir genç çocuk çocuğu da vermişler bir Yunan bir torba koymuşlar hadi bir Cenet yapın yani onu seyit Cenet ya. Çocuk giderken cehennete yani bakmış, bir derviş ıkına sıkına gidiyor, sırtına kocaman bir çuval. Evlat, neden gidiyorsun? Baba demiş, günahımı çekmeye gidiyorum, veriyorsun ver bana. Nasıl olsa bir, bir, bir çuval günahımız var sırtında, onu uçak katarız, sen kurtulacaksın <gülüyor> Yani e, şimdi tabii günah işlememek lazım. Tebrik yani, Allah, Allah, Allah, Allah kulak aşık, karşı hak. Aha, bir şeydir. Ehli hayvanan kadar kurulabilir şimdi burada onu yedememek lazım. Ne yapamam, ne yapamam. Bir türlüye gitmemek bir, bir, bir şey yok. O da kul, insan değildir çocuklar. De, bütün canlılar kuldur. Allah yarattığı her şey kuruyor. Kur'an bile olur. O kadar yaratılmıştır. Olanı da söyleniyormuş. Yine Peygamber efendimiz de hadi bu diye ki benim iş yapmamı istemiş olanlar için de ibni Abbas Cevher beni eski bu yerde. Ebu bu de çok hadis vermiştir. Evet. Bu hadislerin rabileridir. Cenab-ı Hak cümlemizi naïl, naïl yapar. Haddetken Yani naïl e dedi olacak kimselerin evresin amin diyor. Evet. Kabir gecesinin gündüzü olan amansı kıyamet günde biz senin ikramını şimdi hak gene o şeyhe söylüyor. Biliyorsunuz kabile ilk gidildiği zaman ya iki mümkün netir. İki, iki sol gene gelecek ve sen de solasın. Onların kim? Göğenlerin tek. O demek ki e, hak edince dünyanızda yaptığınızı yaptırın. Bunların şeyi söylecekler. Tebe bir belirtili cevapta keşkite ve ilk ya belirimecek korkudan, neyse o da başka. Yalnız hani kabilede bimim gördüğün terkin verilir. Herkes dağıldıktan sonra imam kabim başa geçer, aşağıya tene terkin verir. Mimli videyim terkin yoktur. Ama biz veririz. Benim peygamberimin yaptığı bir şey, kaldırıp atar, olmaz. Meviyelilerin çoğu çekim verdirmeden ama bir tek var Hazretleri verilmiştir. Saadi Şeyh'i vardır, Saadi Şeyh'i telkin vermiştir. Efendim, biz telkin veririz ve Peygamberim'den kalma bir mirastır. Bunu, Adi Mevla'na da böyle bir şey söylememiştir, duymadım. Ne zaman oldu bilmem ama biz deriz. Şimdi o şeyh ediyorlar ki, o kabirin o korkusunda biz sen ancak senden bir şeyler bekleriz, sen bize yardımcı ol deriz. Abdülkadir Geylani Hazretleri e, bu kafada de kalbi olunca geliyorlar, melekler. Sen Rabb'i kim? O benim sevgilim, nereyden semayet, yavaşça yok. Pırıpırdı topu yok, Burası bizim sorum so so yeri mi değil, yakınıyorlardı. Evet, <gülüyor> senin Rabb'i kim? O ben gelen, Hazreti Mevlana'ya giriş, o burada. Allah'a sevgilim Allah yakın kuvvet temin etmiş insanlar, ölecekler. Hiçbir Hiçbir mücrümin, suç iş, yani ağır mücrümin, suç işlemini, cinayet işlemiş. Ama bu, bu bulamayacağı o günde bizim elimiz senin eteğindedir. Şimdi şeyin ev hakkı etrafı öyle söylüyor. Sen bize şefaat edeceksin ama senin merhamet yok. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, kıyamet gününde mücrüpleri, mücrümleri nasıl ağlar bir halde, bırakıyorum. Hazreti Peygamber o mücrümleri bile bırakmayacak. Ümmetindensin gelmeyecek. Bu bir şeyler var. Asileri ağır işkence azaptan kurtama için, ben candan ve dönülden onların şefi olacağım. Yani çok ağır suçları bile kurtarmak için onlara şapal edecekler. Suçluları, büyük günah işleyenleri ne yapıp yapıp azabı ilahiden kurtaracağım. Bunu söylüyor. <gülüyor> Ümmetimin sahipleri zaten kurtulurlar. Yani günah yok, sadece küçük günahları zaten. Kurucular, hak, hak çok büyük. Onu, onun üzerine bir bakacağız. Şimdi günümüze bir O azap günü benim şapatiğim, ümmetimin sahipleri zaten kurtulurlar. O azap günü benim şapatiğe ihtiyaçları olmaz. Sari insanlar peygamberimizin selayet, Şefatine ihtiyacı olmayacak zaten. Ama küçük planla affediyor onlara zakkak desiyor. Ama her de ihtimale de ihtiyacı olur. Biraz hak usulünden insanlara hak verme. Bakın bir ayet diyecek mi var? Dedi ki bir işçi akşamlar çalıştırıldan onun teri kurumadan ücreti ödeyeceksin. Yani geri vereyim de o insan çalıştığında ona çalış hakkı vereceksin. Ne nasıl alıştıysan paramı koyup yiyecek ne ne vereceksin onun yerini verebileceksin. Hatta onlar biraz suçlulara şebağı ederler. Gönderdik ümmetinden, sizlerden, bizlerden böyle kimse olacak ki suçlamış şebağı edecekler. O kadar Allah kullarına değer veriyor, peygamber ümmetine o kadar değer veriyor Allah, itimat ediyor. Onların bile sözleri geçer, hükümler yürür. Yani Allah ettikleri şefatı kabul eder. Hiç kimse başkasının suçunu almaz. Hani sen bu şey yap yap, yaptı yap da günah varsa benim olsun, öyle yağmıyor. Herkes yaptığından sorumludur. Sen yap günah varsa benim olsun, boş Yükünü yüklenmez, yüklenen, ben diyelim ki onların yüklerini alan, hafif Allah'tır. Yükü alan çekti ama o, o geçerli bir söz değildir, Allah kimsenin hesabını kimseden sormaz. Ha, ancak yetiştirdiği talebenin günahında Allah'tan hangi o çeker? O insan öyle yetiştirdiği için o çocuk, o mevzuya dair bir suç işlemişse, o oba hotele çeker. Kim yetiştirdiyse. Bu bir dile, Sûre-i Enam'daki, bu Enam suresi, Kur'an-ı en ağır Sûre'nin birisiyle suresi. Çok hizli sığ var bu Sûrede. Sûre-i Enam'daki, Enam sonlarındaki bir ayet işaret edilmiştir. Mekke müşüklerinin reislerinden bir bin mugül Muhammed'e uymayın, hatta etrafı etrafı Hat Muhammed'e uymayın. Ona uymaya uymamak günahsa, sizin o günahınız benim boyundu olsun. Herkesin günah kendine, her kolye kendine bacağını yaslar. Hareket edip kendine. Ha. Eğer sen o insanı kelbi ederken böyle bir yetiştirdiyse onu, onu çeker ama sen de onun yönelini çeker. Bir öğretme bir hoca eğer talebeleri e, yanlış yetiştirdiyse, yanlış olduğu gibi yetiştirirsen onun yönelini çeker. O başka yani sen yap da şey benden sorulsun da olmaz. O günahsefette Allah gör ki, Hiçbir günahkar, başkasının günahını yüklenemez. Ne sen benim günahım, ne bensin günahını, senin günahını ben çektim. Hani sen şu yap da, kendini yapamayıp, sen yapmayın, günah benim olsun, öyle yamı yok. Ey genç, günah yükü taşımayan kimse, şeyhtir. Şeyh de çok da şimdi şeylik buldu ama, Şeyh'in böyle moda ortak bir şey diyildi, temiz insanları var. Neydi? Neydi? Günaydaki, günaydaki taşımayan kimisi Şeyh'tir, Şeyh o kadar büyük insan. O kimse Allah'ın niyetli kabulünde bir yay gibidir. Yani muhasıra alet arek misarede. Yani o o şey olan kimse Allah'ın gücünde, Allah'ın kabulünde bir yay gibi, her tarafı koşar, yetişir. Yani Allah onu kullanır. Mükellerin yani, tekrardan söylendiği bir şeyle kurbu nevail vardır ki bile Hakk'a Tekavrut, ehliyenlere hak, alet olur. Yani Allah'a yakınlık gösterilen kubine bakıyor. yakın demektir. Hakka yakınlıkta eğer Hakk'ı ayakkale eden bir şey varsa, ona yakın olana da Allah onlara alet oluyor. Hani onların işleri yapılması bahsede oluyor Allah. Kurbu felahiz var ki burada, dedi, Hakkın hakkın alet olurlar şimdi. Birisi senin hak bir kula alet oluyor, onun güzel işler yapması varsa oluyor. Bir de kul hakkın alet oluyor. Mesela nedir? Şimdi, böyle ne diyor şimdi? Ne güzel. Hatta ben haberimde şu birisi ne yaptı bu? O karşısında ne yapmadı merak? Ne yani, okur senatmadı mı merak? Ediyorum. Allah ona o fikri veriyor. At atan görüyece zahirde o ama taşı atan kendisi. Anladın Yani onun içinde o peygamber şimdi Allah'tan bir şey yok. O ilhamı da veren ona Allah. O taşı atan kolu hareket ettirildi Allah'ın. Buna kurbü nevai öbürkü Buna kurbu kelaih diyor. Ee, Allah şöyle bakalım iyi, iyi dinleyin. Hak taköre verilen hak Allah onlara alet oluyor. Bir de kulüferes yine taköre de hakkın aleti onlar. Ona Allah'ın eliyle iş yaparlar. Alan billah husul alan yüzüyle görürler. Bu husus bir hadis-i kutside beğen bulunur ki hadis-i meuna münasebet dolayısıyla şehi şey ne demektir ve kimdir? Bunu beyan için diyor ki, bunu anladınca yok Şimdi Allah kendisi vası olsun. Nitekim Uhud halbinde, Hendek halbinde de öyle olmuştur. Çok sıkıştırıyorlar bir şeyi. Yerde bir taşıyor da atmıyor. Hatip Peygamber'e çıkıyor, atıyor. Otostülye ediyor, darmadağını görüyor. Bunu diyor ki, otostülye, darmadağını görüyor. Evet bu onun o hüküm veriyor ve attığı bu taze çok sık söylenen söylenen birisi de yani senin içinde tamamen o vardır. Attığın aklı, benim attığım taştan ne olacak? Kıpırdıyordu değil Ama o mesela Hazir ayının o Hayber kalesinin Tomlancı arındaki demir kapısını bir çekici kopardı, onun kalkan gibi kolu, Kaleye giriyor, koca kapıyı eline kalkan gibi koluyla onu, onu Hazreti Ali, yani insan, şey bir insan benim seçilmiş bir insan ama insan. Onun bir insan kaldırması, insan kaldıracak akıl, eleküle kaldırılmasın. Koca tonlarca ağzını kapıyı, demir kapı tutuyor, benimle kılıç kareye giriyor. Onu işte, o kapıyı sen kaldıramadın, ben kaldırdım. Ama görünümde sen kaldırdın. Benim gücü sende yoktur efendim, bunun gibi. Şeyh kimdir? Lügatler. şey ihtiyar. Yani saçı sakalı ağrımış, manasınadır. en ümitsiz kimse, bu beyaz kılın manasını bil. Tabi şimdi insanlar yaşayanca belki fiziki gücü falan adına mı? Fiziki gücü artıyor. Kalbi güç artıyor fiziki gücü öyle 100 200 kilo kaldır ama efeni mi akliyle her şeyi eriyor. Hep kalbi daha zengin, merhamet sahibi yaşsa böyle olurlar. Saçı beyazlaşsın onun değerini bil. Saçı beyazlaşdıysa ergin insandır. Hakkı yani hakkı her şeyi eden, her merhameti açmışken Torunlar niye edecek? Anadan bakımını çok seviyorum. Torunlar niye ediyor? Dediye bilgiler niye ediyor? Anaba Ama <gülüyor> dede yani bilgilerini görmesin. Yani, saçı sakar ay manası, en ünlü Bu beyaz kılı manası öyle. Bir kimse, ilmen, amelen, yaptığı işler bakımından, düşünceleri bakımından, ilim bakımından, mevkiyen, yani sosyal yapısı bakımından, Rüpesi bakımından şeyh olur. Şeyh oluda baş başlamıştır amir. İlimin olanlar, il ilim bakımından üst seviyede olanlar İslam alimleri, amelin yaptıkları işler bakımından şeyh olanlar müşayi, müşayik amir yani şeyler, ço şeyin çoğu, çoğu müşayi Şeyhler demez de denir. Onlar. Mevkiye-i olanlar da kabile reislerdir, e, idareciler, müdürler, e, e, valiler, cumhurbaşkanı, başbakanı, bunlar. Ama Türkçemizde şey, e, Araplarda şey kabile reisidir. Hâlen bazı şey bilmem ki var. Ama Türkçe bir Şeyh deyince, ben üç vakımda, hasta vakımda üst üst Türkçe'de cami bir insan demektir. Türkçe'de şey öyle kabul etmiş. Araplar'da şey çok kabiliyetlidir. Her yerde ama Türkçe bize şey bize kabiliyet yok. Bize sosyal yerde şey orada manevi bir sayılır. Manevi bir süzedeki için bir yerde idariciyede söz geçirir, oradan hatmi kıramaz. Yani bir yerde büyülür. Siyak onun en önemliye yani yaşandığı yerde, taşı haline siyak olmuş, o onun en önemliye ki. Lo han olgunlaşmamış, yaşamış ama öylesine ne yaşamış? bilim-ilfan bilim sahibi değil, yani varlığı ve benliği demekti, hâlâ ben diyor, hâlâ ben, 70-80-90 yaşayken hâlâ ben diyor. Buna şehriyemezsin, diyemezsin, benlik hâlâ devam ediyor, tabii ki şehriyem, artık e, İngilizce'de halkı düşünen, etrafını düşünen insan demekti, kendindeki bunların emanetleri veren insan demekti. Varlığından tek bir kıl bile kalmamalı. Ee, Sen o fiyat sakalından saçın başından bir kıl bile kalmasın, siyah bir kıl kalmasın. Sen saçını sakana beyaz at da kamil insan ol. İntekim varlığı ve benliği kalmayınca ister karar, ister kız sakalı olsun o pirdir. Burada da dönüyor dostlarca ve şey siyah saçkığı da kabul ediyorum. Niye yapış bilmiyorum. <gülüyor> Bu yönün <halinden> tek <kefif>, <gülüyor> Karmaşık bir şey. Ve şimdi derinin satının çok fazla güzel O, sana emaniyet sana benlik verir, gurur verir. Sakalını fazla etmez. Hem ise o sakalını ya şeriatın e, arzu ettiği kadar kısa kes veyahut da hepsini kes. Sakalını uzatmak fazla değildir. Sünnet'dir. Peygamberin sünnetidir. O siyah kıl, beşeriyet basmadır. İnsanlık basmadır. E, insan insan potu, sakal ve saç kılı değildir. Yani ee, sakalı olan insan insan olur ama ee, saç ve sakal bilgeliği insanlık potu değildir. Ama başka. Hazı değilse daha yetiştiyken gençlik yaşına gelmeden biz şehiz, ye piriz diye nidâ etti, hazret İsa'nın o şeyi biliyorsunuz ki ne anlatıyor burada, Cenab-ı Ruhullah, Hazret-i İsa'nın e, sıfatı Ruhullah, ölüleri, ölüleri birirttiği için, ona giden ruhunu tekrar ead ettiği için, o Ruhullah diye ismidir. Ölüsü vermesi, Sûre-i Meryem'de şöyle hikaye, Uyurulmaktadır. Bu da kendine Hazreti Meryem'e ait bir sure vardır. Yani derken onu yüklede kavmine getirdi. Biliyorsunuz Hazreti Meryem e, Hazreti İsa babasız doğdu. Ama onu Allah kendinden yani kendi haliyle Cebra'yı eliyle hamile bıraktı. Yani herhangi bir insanın oğlu değildir Hz. İsa. Onu Allah Cebra'nın nefesiyle hamile bıraktı. Onun içinde e, onun babası yok. Hatta Hazreti Meryem etraftaki dedikolgulardan kurtulmak için şehir dışına çıktı, kaçtı. Hazreti Sekeriya ona babalı geliyordu, kurulucunu yapıyordu. Derken onun, yani Hz. İsa'yı aldı, köyüne geldi, oturduğu yere geldi. Dediler ki, ey Meryem, olsun ki sen acayip bir şey yapıyorsun, kötü bir iş şey yapıyorsun. Ey Harun'un kız kardeşi, çünkü burada Harun, hadi Musa'nın Kardeşim. Başka bir haro konuşurdu. Onların da harbi senin baban kötü bir adam değildi. Anan da iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem ona, İsa'ya gösteriyor. Biz dediler henüz Yeşik'te de bulunan bir sahabi ile nasıl konuşuyorsun? Dediler ki benden konuşmayın. Benden konuşuyorsun dedi. Bazı İsa küçük bir Kondan çocuğuyum. E, sen bana bu çocuk göstereyim, benim çocuklar konuşuyorsunuz. Belki nasıl konuşuyorsunuz herhalde diye. Alkıları söylüyor. İsa dile gelip, dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. Küçük bir kere konuşuyorum. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi. İncil'i derdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim haricinde kitaplar tek olarak indirilmiştir. Bir defada. Kur'an ceste ceste indirildi. 22 senede. Öbür kitaptan tek olarak indirilmiş bir defada. İncil de öyle. Aa, bana kitap verdi. Beni peygamber yaptı. Beni her nerede bulunursam mübarek kıldı. Bana ben hayatta oldukça namazı, zekatı emretti. Bazı Beni anneme saygılı kılıp metkâr kıldı. Beni bir zorba, bir betbat olarak yaratmadı. Kendi herhangi bir e, kadını, herhangi insanlardan doğmadım. Ben halis bir insandan peygamber ortam doğdum. Evet. Dünyaya getirildiğim gün, günde söyleyeceğim gün de bir biri olaraktan. Kalbimi kalbimden kaldıracağım günde selam ve selamet benim üzerimdedir. Yani Allah onun tam basıflarıyla peygamber olarak gönderdiği gönderiyor dünyaya. Bu elinizdeki füssü fükemin bu bahis çok ilginç anlatılır. Ee, Abdülşehir Ahmet abi benim, onu almak al, al, değil mi? Onu Meryem bahsinde bir iş anlatıyor. Hazreti İsa daha kumdattayken ben Allah'ın kuruyum. Kuruyuması bilaherek daha sonra kendisini İbnullah Allah'ın çocuğu diyecekleri, diyecekleri kezeyanlarını evvelden reddetmek içindir. Halen daha Kristiyanlar hadise İsa'yı Allah'ın doğumu derler. Şey dolu de hani hadi iddiye ki iddiye mi? Onu onu da Allah'ın doğumu derler. Hadi iddiye editte çetin müşteri yok ay. Hadi değil bu Bu hazinlerde evvelden hadise. Ben ben Allah beni böyle dünyaya getirdi. Ben peygamberim daha sonra kendi Allah'ın onu demelerine daha evrecen cevap vermiş oldum. Oğul, eğer bir kimse bazı vasıplardan kurtulur da bazıları kalırsa o kâmil bir şey olmaz. Sadece yaşı büyüyen bir insan Şimdi bir insan düşünün, o, o insan üzerinde birçok vasıplar var, iyi veya kötü. Onun şeyh olması için o kötü vasıfları her türlü kurtulması lazım ki kâmil bir şeyh olsun. Eğer yok o vasıflardan bir küskalıyse o da şeyh olamaz. Çünkü şeyh dedi adamda kötü vasıf olmaması lazım. Bir şey mesele Türkî kdevetünde şey olgun bir insandır. İnsanların iyi için çalışan, insanlar aydınlatmak için çalışan o o, o insanlar kötülüğe sürükleyen, dibe de kıyağa götüren bir insandır. Bazı içinde kötü vasıflar<td>daysa o şey iyidir. Siz çok sağda tartış. Gö gö göremiyorum. Ve eğer Geçti değil mi? O, o makbul bir şey değil, diye, sadece büyüyen bir insandır diyor. Ve eğer bir kimsede siyah bir kıl, yani beşeri sıfatlardan biri dahi düşünün, insanda ne kadar çok sıfat var, bunlardan biri dahi kalmışsa, kalmışsa işte o kimse Allah'ın makbulü bir şeydi. Yani insanların kötü bu basitlere hepsinin temizlenmesi lazım ki bu Allah'ın makbulü bir insanların tüm tüm tüm tüm tüm tüm bir şey olsun ki istediği manaya göre. Eğer Fakat bir kimse sadece yaşlansa da, saçı sakal ağzı da o neşeklerini ne de Allah'ın has, makbul kuruldur. Ben takım, derimini aratmış. Eğer bir kıl ucu kadar o kimsede beşeriyet vasfı kalmış ise, arşı mensup değil. Arş, kainatın en tepesi ama insanın aşıda da, Göndü. Aç şu travmayı tel şey var ya kıza bana aç denir. Yani, en en tepe. Eğer e, kainatta de aç, dokuzuncu kat üstüdür makam Allah'ın makamı, aç. E, şimdi bakın nikah edin. Eğer bir uca kadar hani içinde şey kaldıysa nefis kaldıysa nefis. İçimizdeki şeytan ümit çöker. Nefis de yani Allah da burada, şeytan da burada. Onu onu iyi biliyorum. Kavmatsı kalmışsa, Allah mensup değil o. Allah mensup değil ya, Afaki de. Yani kaya Afaki havadan söldür söz demektir. Afaki söz demektir, Yani havastan değil de avamdandır. Bizi dün gün gün gece insanlardan dedi. Bugün etrafımızdaki olanların olanların gibi efendim cumhurbaşkanı olmuştur. Bilmem ne olacak ama yine de avamdır. Günlüt kaş gibi kalmıştır. Ona bir şey yap kavuş taşıyı yapsan gene olmaz. o okay, değersizdir. Şimdi çocuklarını ağlama ağlamayışından dolayı şeyin. Dikametler, yani, sen müsaadefsin ya, sen kişiydin, çocuğun öldü, gözünden gitme yaşayamıyor. Yeter, ona, onuna, onu suçluyorlar. Şimdi şeyti onlara cevap veriyor ki. Şeyh o sorana dedi ki, arkadaş, danetme merhametim, muhabbetim ve şefkatli bir kalbim yoktu. Böyle bir, bir kimse değil Bütün kâfirler, Allah kâfir küfür küfürden gel, küfür denirse ama bile de küfür bir de küfür değil. Allah'a yetedenler, bu, bu bir küfürdür. Bütün kâfirler küfür anın nimetle bulundukları halde, onların hepsine karşı bizde merhamet vardır. Bütün kâfirler Allah'ın kendine verdikleri nimete küfrettikleri halde biz onları atmayız. Onlara karşı bizim bizim işimizde bir merhamet vardır. Kafirlerin kafiri nimet olması tevhid ve tasdiki Muhammed'i nimetlerine karşı küfranda, buğurtmada yani peygamberin birliğini kabul etmezler, peygamberin inanmazlar, Allah'a inanmazlar. Bunlardan aynı temiz söylediğim gibi. Benim köpeklerin de merhametim vardır. Tabi Niçin insanlar attıkları taşlardan inlerler diye onlara da acırak hmm. bir köpek götürürsün. Niye taşlarsın? Şimdi bir şey var, köpeği senin yavru. İstismar köpek göre tabiatın nansı. Şiddetle sepmersen, severse pırpırlanırsa, yerini seversin. Bu onun tabiatındandır. Köpeğin de ısırma. Tabiaten demek, hayvan kızdırma, ısırmasın. Başını kokşa, iyi demek de vermezsen, köşeden gelir. Bak en güzel de hayvanlar, ama illak taşıdırırsan, korkunları görürsün sana. Sen bunu o seni kulturan olur. O da senin kötülük bekler aslında, o kötülüğe karşı sana saldırır. O senin başını kokşa, senin kulturan olur. Benim köpeklerim ermedi ve niçin insanlar attıkları taşıda inlerler diye onları da acırıyorum. Isıran bir köpek için ilahi onu bu tabiattan kurtar diye dua ederim köpeğimi ısırmaması için dua ediyorum. Güzel bir şey tabii. Ya Rabbi şu köpeklere o düşünceyi ver ki insanlara sokulup da taşlamasınlar diye köpekle de ya, gidip o nefes Merhametin mucibi. Merhametlerin yapması lazım gelen şey. Muğaffet olduğu müteakkid hadisi şerifte beyan olunmuştur. Yani, yani merhametin e, şey. Bir süreşi affetmek, yani suçlu affetmek, o da bir merhamet. En cümle, mahlukata merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez. Şurada bir sarmalımız var, bir tekir gelmiş. Almıştım, benim, benim dedi vardı, sohbet dedisi. Ya göz şey. yemiyor beni çarşı yaşa. Beşim dışı yemiyorum. Ya git bak, süt, süt ekmek verin. Süt doğru, süt, süt, ekmek de olsun. Yemiyor, onu ilaket istiyor. Gittik dün şoktan, ya, binler kayna aldık. İçini 2-3 tane şey... Sos, sos. şey eti, sos, tavuk indi eti. Verdik, gelmedi başka Başkaları geldi, onu da verdik. Şimdi devlet duydu şimdi onu vereceğim. <gülüyor> ne yapıyor? Ayet ayet onu dolanıyor. Mia mia mia peşinden geliyor. Tam arkamdan gider ki tele bir de bilir pek niçin. Bugün İzmir'den vapura geliyor dedi. Dokuz martum dedi. İzmir'den kalktı İstanbul'a bu vapura gidiyor diye diyor. Ne diye diyor? Bu eskimiş acayip. merhamet etmiyene Allah da merhamet etmez. Merhamet olanları Allah kana rahmet eder. Ey Müslümanlar, siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökte olanlar da size merhamet etsinler. Gök halkı var. Şimdi şurada bir nokta koyacağım da geçen sene Akdeniz'de koyuya gitmiştik. E, orada 1957'de vefatın kutlu zaman bir insan. Kabul bunun ben hikayesini dinlediğim satıcı kitapta yazıyor ya. Bu birinci yan harbinde bu e, Cephesi'nde içerisinde sana şimlas